Evet, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah. El dersul hadi ve's-salatun 31. ve inşallah son ders. El müderris: "Ayna talibani el cedidani?" Yeni iki öğrenci nerede? "Aliyun. Huma fil mektebeti." Bu ikisi kütüphanededir. "Zahaba li ya'khudza'l kutuba'l muqarrarata." kararlaştırmış, tayin edilmiş kitapları almak için gittiler. Meta Zeheba ne zaman gittiler? Zeheba fil hısset saniyeti ikinci bölümde, ikinci derste gittiler. Ya ustaz en eşteriye mu'cemen arabiyyen Ey hoca ben Arapça bir mu'cam sözlük satın almak istiyorum. Uridu en tedulleni ala mucemin ceyidin. Bana iyi bir sözlüğe delalet etmeni, delillik etmeni, kılavuzluk yapmanı istiyorum. Yani iyi bir sözlük hakkında bana bilgi vererek, iyi sözlük hakkında beni yönlendirerek bana delillik etmeni, beni yönlendirmeni istiyorum. Delle yedüllü tedullü. Delalet etme, kılavuzluk etmeye, yolu gösterme ve anı gelir. Müderris İşterel Mucemel Vasit'a. Mucemel Vasit isimli sözlüğü satın al. Arap eee çok çok meşhurdur bu Mucemel Vasit isimli sözlük. Hem tek cilttir. Şu elimizde yok kalın kalın sözlük var ya onun Arapçası. <gülüyor> Aslında Arapçadan Arapça sözlüktür. O tercüme edilmiş. Mevlutsar'ın isminde işte tercüme etmiş ona üzerimizdeki de o. Arapçası da var bunun. <gülüyor> Fe innehu mucemmin celilun. Çünkü o, iyi bir sözlüktür. El-Yavna yentehil cüz'ul evvelu Bugün birinci cüz, yani birinci bölüm ve yasa göre ikinci cilt bitiyor, sona eriyor. İnteha yentehi Meta nebdeul cüz'el saniye Sizde ne? Saris mi? Tamam. İkinci bölüme ne zaman başlıyoruz? Size göre üçüncü cilde, kitabın, Arapça kitabın üçüncü cilde ne zaman başlıyoruz? diye soruyor. Ahmet Müdürri cevap veriyor. Fil usbun gadim inşallah. Allah dilerse inşallah gelecek haftada. Nekra'ul yevmes safhateynil ahireteyni minel cüz'il evveli. Sı saniye bu. Minel cüz'ü saniye. Evet. Bugün e, ikinci cüzden ikinci ciltten son iki sayfayı okuyoruz. Ecibaniles iletilatiyeti gelen soru, suallere, sorulara cevap ver. Eyne zehebet talibanil cedidani ve İki yeni öğrenci nereye gitti ve niçin? Ma zayuridu aleyyun en yeşteriye. Ali ne satın almak istiyor? Metâ yebdûd-tullâbul cüz-e-thâniye Siz de evet. Öğrenciler üçüncü cüze, sizin kitaba göre tercüme edecek olsak, üçüncü cüze, üçüncü kitaba ne zaman başlıyorlar? Evet, bunlara cevaplayacaksınız. indi mu'cemin ceydun. indi mu'cemin ceydun. Benim iyi bir sözlüğüm var. Gayri akillerin var olduğunu ifade etmek için indi de kullanırız. Akiller için lih kullanırız. Onu tekrar hatırlatmış olalım. lih vahidun indi mucemin arabiyyun demek e, gerekiyor. Onu biliyorsunuz. huna ceydun na'tun. Bu cümlede yani benim iyi bir sözüm var cümlesinde ceyit kelimesi na'tır. Yani sıfattır. Neyin sıfattır? mucemin sıfattır. Evet. Şimdi naat ve men'ut ile ilgili bilgi verecek. En naatu yet ve ul men'ute fil umuril atiyet. Naat dediğimiz sıfat, men'ut dediğimiz sıfatlanana gelen işlerde, gelen şeylerde tabi olur, uyar. Ha yani demiştik ya biz dört yerde sıfat mevsufun uyar yer diye. Ona izah edecek şimdi. Birincisi, fil irabı, i da uyar. Yani harekete uyar. Nahvu, mesela Haza kitabun cedidun cümlesinde cedid naattır. Kitap men'udtur. Harekete uydu. İkincisi, kara'tu kitaben cediden kitap, kara filinin olduğundan dolayı mensup onun sıfatı olan veya diğer isminin na'atı olan cedid de ona uydu. Üçüncü hal ise Hadesmu kitabın cedidin bu yeni kitabın ismidir. Cümlesinde de cedid, izafet terkibinden dolayı men'ut olan kitaba hareket cihetinden, yeraf uydu. Esani ikincisi Ettezkiri ve Te'nisi müzekkerlik ve müenneslikte na'at men'utuna tabi olur uyar. Nahu Ahmed Kebirun. Ahmed'in büyük bir oğlu vardır. Cümlesinde İbnun Menud Kebir Naattır. Dolayısıyla İbnun müzekker geldiği için, onun Naatt olan Kebir de müzekker gelir. Ve Bintun Sagiratun da aynı şekilde Bint Menud Sagira Naattır. Cinside birbirine öyle Bint müaynes olduğu için. Onun sıfatı olan da müennes geldi. Es salis üçüncüsü El ifradi ve tesniyeti vel cem'i Yani müfretlik, müsennalık ve cemlikte de e, naat menutuna tabi olur. Uyar, nahu lena müdirun salihun Bizim salih iyi bir müdürümüz vardır. Müdür müfret olduğu için sıfatı veya diğer isimler natı salih de müfret geldi. Ve müderrisani ceyidani bir müdürümüze salih bir müdürümüzle beraber iki iyi öğretmenimiz var. Derken müderrisani müsenna onun sıfatı ceyidani müsenna geldi. Ve zümmelâ müctehidûne ve aynı zamanda salih bir müdürümüz ki iyi öğretmenimiz olduğu gibi çalışkan arkadaşlarımız da var. Burada da Zümela men'ud, onun sıfatı onun gibi cem geldi. Müçtehidune oldu. ar er dördüncüsü et-tarifi et tenkiri yani marifelikte ve nekrelikte de na'at men'uduna tabi olur. Uyar nahvu İndi sayyaratun cedidatun. Burada sayyara men'ut, onun naatı cedide ne yaptı? Nekerelikte uydu. Es-sayyaratul cedidatu galiyatun. Yeni otomobil pahalıdır cümlesinde de es-sayyara ve men'ut, ona sıfatı naatı el-cedide marifelikte de uydu. Eyne Muhammedunul Yabaniyu. Yabani yani Japon Muhammed nerede cümlesinde de Muhammed nedir? Menhuddur. El Yabaniyu bunun naatıdır. Ancak yazılışta bunlar sanki birbirine zıtmış gibi gözüküyor. Yani Muhammed sanki marif indekireymiş, El Yabani mi gibi değil. Özel isimler biliyorsunuz marifedir nekre yazısı da marifedir. Muhammed marife onun sıfatı da yabani şeklinde nekire gelemezdi. Bu sebeple el yabani şeklinde marife geldi. Dolayısıyla Japon dair? Japon Muhammed nerede diye tercüme edersiniz. Hati defterakel evvele. Burada da az önce kim tam zıttı? İlk defterini getir hati. Burada da men'u defterake <gülüyor> el-evvele ise bildiğimiz eliflam taksitinde marif olmuş bir kelime defteraki demek ki marife nasıl marife marifeye muzaf falan da marifeydi k biliyorsunuz munfasır halde daha doğrusu nedir entedir dolayısıyla bilinen marifedir dolayısıyla k zamirde bilinen olduğu için defter k muzafsa marifeye muzaf olan da marifedir öyleyse onun sıfatla nasıl olacak marif olacak. Naat, dört yerde men'utuna uyar demiştik. İyi Rab'da, müzakirlik mühendislikte, adette, müfret mühse ve marife dediğimiz durumlarda mutlaka men'utuna uyar. Evet, ayyinin na'ate ve Ute fi kulli mithalin min ma'ytî Gelen şeylerden her misalde natı ve men'utu diğer ismine sıfatı ve sıfatlananı tayin et, ayırt et. On tane cümle var. İlki uridu en eşrabe ma en bariden menud bariden naat. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Naat'ın üzerine bir çizgi menud'un üzerine çift çizgi koyabilirsiniz. Okuyalım geçelim. Mesela anlaşıldı herhalde. Ekra'ol Kur'anel Kerime külle sabahin. Her sabah Kur'an-ı Kerim okurum. Eskunu fi beytin cemilin. Güzel bir evde iskan oluyor, oturuyorum, ikamet ediyorum. La tektuba bil kalemil ahmeri. Kırmızı kalemle yazmayın. Siz ikiniz kırmızı kalemle yazmayın. Fi hayyinā masjidun kabīrun lehu malārihānī cemīletānī Mahallemizde büyük bir mescit vardır. Onun iki tane güzel minaresi vardır. Eynel mudarrisūnel jududü Yeni öğretmenler nerede? Hafız sureteyni, tabileteyni ''Uzun iki sure ezberledim.'' ''Hum ricalun ne? ''Onlar salih adamlardır, iyi adamlardır.'' ''Eyne huke s-sagiru.'' ''Küçük kardeşin, erkek kardeşin nerede?'' Ma zâ gâle leke ahmedul pakistaniyuh.'' ''Pakistani olan, yani Pakistanlı olan Ahmet sana ne dedi?'' Ekmil külle cümletin mimati bin naatin münasibin va vadbithu bir şekle. Gelen şeylerden her cümleyi münasip bir naat sıfat ile tamamla ve onu şekille harekele. Yani ona onlar kesini koy yaz. Ekeltu <gülüyor> taamen Lezizen. Lezizen. lezizen ve şeribtu kahveten harratan harratan güzel harrat eyne tullabu, cududu el cududu ev eyne cududu evet. li akhawani -e ve uhtani noktay yoktu onlara ıs bakarsın Eşşeripte kalemeyni nokta nokta. Ş İşteraitu mu? Tamam. Siz öyle yapın. Ş İşteraitu kalemeyni nokta nokta yapın. İndi sa'atün nokta nokta. Fil fasli mekatibu nokta nokta. Tilke seyyaratu lil müderrisi hem seyyâretu için hem müderris de için birer sıfat koyacaksınız. Eskunu fil mehce'i nokta nokta, mehce'i pansiyondu. Eynes seyyâretuke otomobilin nerede? Falanca şeklindeki otomobilin nerede? İbrahim'u var mı size boşluk? Var <gülüyor> hocam. Evet. Talib'un boşluk. boşluk. Hem İbrahim'e Talibe biraz sıfat koyacaksınız ve cümleleri o şekilde tamamlayacaksınız. Evet, sorunuz var mı?